41. Mektup Bu mektup şeyh dervişe gönderilmiştir. Sünnet-i seviyeye yapışmaya teşvik etmekte ve tarikati, hakikati ve sıddıklığı bildirmektedir. Hak Teala, zahirlerimizi ve batınlarımızı, dışımızı, içimizi sünnet-i seniyeye uymakla zihnetlendirsin. Muhammed Resulullah, Mahbubi Rabbil Alemin'dir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi, en güzeli sevgiliye verilir. Bunun içindir ki Nuh suresinin 4. ayetinde mealen, elbette sen en büyük, en yüksek olarak yaratıldın buyuruldu. Yasin suresinin 3. ayetinde mealen, elbette sen peygamberlerinden birisin ve doğru yoldasın buyuruldu. Enam Suresi 153. ayetinde mealen, onlara söyle benim gittiğim yol doğru yoldur, bu yolda yürüyünüz. Başka dinlere nefislerinize uymayınız, doğru yoldan ayrılmayınız buyuruldu. Onun yoluna yani dinine buyuruluyor. Onun dini dışında kalan yollara felaket yolu deyip bu yollardan kaçınınız buyuruyor. O server aleyhisselatu vesselam Allahu Teala'ya şükretmek ve insanlara hakikati bildirmek için yolların en hayırlısı doğrusu Muhammed'in yoludur buyurdu. Bir hadisi şerifte Rabbim beni en güzel edeple edeplendirdi buyurdu. İnsanın batını zahirini tamamlamaktadır. Zahirle batın birbirinden kıl kadar ayrılmaz. Mesela ağızda yalan söylememek isamiyettir. Yalan söylemek arzusunu zahmet çekerek, uğraşarak kalpten çıkarmak tarikattir. Yalan söylemenin kalbe gelmemesi de hakikattir. Görülüyor ki batın işi yani tarikat ve hakikat zahir işini yani isamiyeti tamamlamaktadır. Tarikat yolcularına yolculuklarında İslamiyete uymayan şeyler görünür ve gösterilirse bunlar o anki sarhoşluktan ve hal dilinden şuursuzluğun artmasından dolayı olur. Saliki yani tasavvuf yolcusunu bu makamdan geçirir uyandırırlarsa İslamiyete uymayan bir şey kalmaz. Mesela bazıları sekr halindeyken Zat-ı bu alemi ihata ettiğini kapandığını sanmıştır. Halbuki ehl talimleri Sünnet böyle söylemiyor. ''Allah-u Teala'nın kendi değil, ilmi her şeyi kaplamıştır.'' diyor. Sofiyye-i Aliye bir taraftan, ''Zat-ı Teala'ya hiçbir şeyle hüküm olunmaz, hiçbir ilim ona yetişmez.'' diyor. Bir yandan da, ''Her şeyi ihata etmiş, her şeye sirayet etmiştir.'' diyor. Sözleri birbirini tutmuyor. Sözün doğrusu, Allahu Teala biçun ve biçugendir.'' Yani hiçbir şeye, düşüncelere benzemez ve nasıl olduğu bilinemez. Ona kavuşan hayran, şaşkın ve ona cahil olur. Orası mahlukatlar için cehil diyarıdır. İhata, sereyan gibi sözlerin o mukaddes makamda ne işi var? Böyle şeyleri söyleyen eğer zat-ı ilahi yerine teayyünü evveli söylüyoruz derse sözü o kadar çirkin olmaz. Teayyünü evveli zat-ı ilahiden ayrı bilmedikleri için buna zat diyorlar. Teayyünü evveli vated ederler. Mahlukların hepsinde saridir, mevcuttur. Bunun için Zat-ı her şeyi kaplamıştır diyorlar. Ehli sünnet alimleri Zat-ı her düşünceden uzaktır. Hiçbir şey o değildir. Ondan başkadır. Teayyuni evvel diye bir şey varsa Zat-ı ayrıdır. Bunun ihata etmesine Zat-ı İlahi'nin ihatasını denemez diyor. Görülüyor ki alimlerin görüşü Sofiyye'nin görüşünden daha ince, daha yüksektir. Sofiyye'nin zatı ı ilahi dediklerini alimler zattan ayrı bilmektedir. Zat-ı ilahinin yakın olması, beraber olması da böyledir. Batının yani tarikat ve hakikatinin marifetleri, zahirin yani İslamiyetin bilginlerine tam uygun olduğu makam, sıddıklık makamıdır ki vilayet derecesinin en üstünüdür. Bu makamdaki marifetler islamiyetten kıl kadar ayrı olmaz. Sıddıklık makamı üstünde yalnız nübüvvet, yani peygamberlik makamı vardır. Peygamberlere vahiyle ile yani melek gönderilen ilimler, sıddıklara ilham yoluyla bildirilmektedir. Bu iki ilim arasındaki fark yalnız vahiy ve ilham arasındaki farktır. O halde hiç ayrılık olmaz. Sıddıklık makamının altındaki makamların hepsine az çok sekir, şuursuzluk, dalgınlık vardır. Sekirsiz olan tam uyanıklık yalnız sıddıklık makamındadır. Peygamberlikle Sıddıklık bilgileri arasında ikinci bir farkta vahi vahiy elbette doğrudur. İlhamsa zanlıdır. Çünkü vahiy melek de gelir. Melek masumdur. Yani öyle yaratılmıştır ki yanlışlık yapmaz. İlham yeri de yüksekse de yani ilham yeri olan kalp alemi emirden olup yüksekse de akıl ve nefse birlikte bulunduğu için yanılabilir. Evet, nefis mutmeyinle olmuşsa da Farisi'nin beyt tercümesinde söylediği gibi, Olsa da o mutmain, sıfatları gitmez yine. Nefis mutmainne olduktan sonra sıfatlarının kendisinde bırakılmasında nice fayda vardır. Sıfatları yok edilseydi insan yüksek derecelere ilerleyemezdi. Ruhu melek gibi olurdu. Kendi makamında kalırdı. Ruh ancak nefse uymakla yükselebilmektedir. Nefis de azgınlık kalmasaydı nasıl ilerleyebilirdi? Kainatın efendisi kafirlerle cihattan geri dönünce küçük muharebeden döndük, büyük cihada geldik buyurdu. Nefisle savaşmaya, cihada ekber dedi. Din büyüklerinin nefislerinin azmasını demek çok az terke azimet ve marifeti evla etmesin demektir. Azimet, İslamiyet'in izin verdiği şeyleri de yapmamak evlada her şeyin en iyisini yapmaktır. Nefis azimeti ve evla'yı istemiyor. Büyüklerin nefislerinde yalnız bu terki istemek vardır. Yoksa azimeti ve evlayı terk etmezler. İşte nefislerinin yalnız bu istemesinden dolayı Cenab-ı Hakk'a o kadar çok yalvarırlar, o kadar çok pişman sızlarlar ki başkalarının bir sene de kazandıkları mertebelere bir anda yükselmelerine sebep olur. Yine sözümüze dönelim. Sevgilinin ahlakı, sıfatları her nerede bulunursa orası da sevilir. Ali İmran suresinde ''Benim izimden yürüyünüz. allah Teala sizi sever.'' mealindeki 31. ayet buna işaret etmektedir. O halde ona uymaya çalışmak insanı mağbubiyet makamına kavuşturur. Aklı olanların iyi, doğru düşünebilenlerin zahirleriyle, batınlarıyla Habibullah'a tam uymaya çalışması lazımdır. Mektup uzunca oldu. ''Af buyurunuz. Her bakımdan güzel olanı anlatan söz, güzel olacağı için uzadıkça güzelliği artar.'' Keyf suresinin 130. ayet-i kerimesinde mealen Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa Rabbimin kelimeleri bitmeden deniz biter. Bir deniz daha getirsek o da biter buyurdu Vesselam. Sözü başka tarafa çevirelim. Dualarımı bildiren mektubumun size getiren Mevlana Muhammed Hafız ilim sahibi olup çoluk çocuğu fazladır. Geçim darlığından askere gitti. Eğer yardım elinize uzatırsanız kerem etmiş olursunuz. Daha fazla yazıp başınızı ağrıtmayayım. 42. Mektup Bu mektup yine Şeyh Terviş'e yazılmıştır. Kalpten başkalarını sevmek pasını temizlemek için en iyi ilaç, sünnet Sünneti seniyeye, yani İslamiyete yapışmak olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala sizlere selamet versin. İnsan çeşitli çeşit şeylere bağlı kaldıkça kalbi temizlenemez. Biz kaldıkça saadetten mahrumdur, uzaktır. Hakikati camia denilen kalbin Allahu Teala'dan başka şeyleri sevmesi onu karartır, paslandırır. Bu pası temizlemek lazımdır. Temizleyicilerin en iyisi Sünneti seniyeye tabi olmaktır, uymaktır. Sünnet-i uymak, nefsin adetlerini, kalbi karartan isteklerini yok eder. Bu büyük nimete kavuşmak da şereflenenlere müjdeler olsun. Bu yüksek devletten mahrum kalanlara yazıklar olsun. Allahu Teala size ve doğru yola tabi olanlara selamet versin. Sünnet kelimesinin dinimizde üç manası vardır. Kitap ve sünnet birlikte söylenince kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet de hadisi şerifler demektir. Farz ve sünnet denilince farz, Allahu Teala'nın emirleri, sünnetse peygamberimizin sünneti yani emirleri demektir. Sünnet kelimesi yalnız olarak söylenince isamiyet yani büyük ahkam İslamiyet demektir. Fıkıh kitapları böyle olduğunu bildiriyor. Mesela kuduri muhtasarında sünneti en iyi bilen imam olur diyor. Cevheri kitabında burayı açıklarken sünnet demek burada isamiyet demektir diyor. Kalbi temizlemek için İslamiyyete uymak lazım olduğu anlaşıldı. İslamiyyete uymak da emirleri yapmakla ve yasaklardan bidatlerden sakınmakta olur. Bidat sonradan yapılan şey demektir. Peygamberimizin ve dört halifenin zamanlarında bulunmayıp da onlardan sonra dinde meydana çıkarılan ibadet olarak yapılmaya başlanan şeylerdir. Mesela namazlardan sonra hemen ayet-el kürsi okumak lazımken, Önce selaten tün cinayı ve başka duaları okumak bidattir. Bunları ayet-i kürsiden ve tesbihlerden sonra okumalıdır. Namazdan, doğadan sonra secde edip de kalkmak bidattir. Ezanı hoparlörden okumak bidattir. Dinde yapılan değişiklikler ve reformlar bidattir. Yoksa çatal, kaşık, boyun bağ kullanmak, kahve, çay, tütün içmek bidat değildir. Çünkü bunlar ibadet değil, adettir ve mübahtır. aram değildirler. Tütün içmek hakkındaki İslam âlimlerinin sözleri saadet Ebediye kitabımızda uzun uzun yazılıdır. Bidat üç türlüdür. 1. İslamiyetin küfür alameti dediği şeyleri kullanmak en kötü bidattır. 2. ehl talimlerinin Sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uymayan itikatlar, inanışlar kötü bidattır. 3. İbadet olarak yapılan yenilikler, reformlar bidat olup büyük günahtır. 3. Mektup Bu mektup Nakip Seyyid Şah Feridi Buhari Rahmetullahu Aleyh Hazretlerine yazılmıştır. Tevhid-i Şuhudi ve Tevhid-i Vucundi bildirmekte Aynül yakin ve Hakkül yakin anlatılmaktadır. Allahu Teala size selamet versin. Her kusurdan, sıkıntıdan korusun. Bu yüksek insanların tasavvuf yolculuğunda önlerine çıkan tevhid iki türlüdür. Tevhid-i Şuhudi, Tevhid-i Vucudi. Tevhidi i Şuhudi bir olarak görmektir. Yani salik, yolcu, her şeyi yapanı bir görür. Ayrı ayrı şeyler görülmez. Tevhidi Vücudi var olanı bir bilmektir. Ondan başka her şeyi yok bilmektir. Yok olmakla beraber o bir mevcudun aynaları sanmaktır. Tevhidi Vücudi il mülyakin kısmından oluyor. Yani kalp de bilmektedir. Tevhidi i Şuhudi ise aynı yakın kısmından oluyor. Yani görmektir. Tevhid-i şuhudi bu yolda elbette vardır. Her salik buna yakalanacaktır. Çünkü bu tevhid olmadıkça fenaya kavuşulmaz. Aynül yakin nasip olmaz. Çünkü bir şey görülür ve görülmesi kuvvet bulursa başka bir şey görülmez. Tevhid-i vücudu ise böyle değildir. Yani lazım değildir. Çünkü böyle marifet bilgi olmadan da ilmül yakin hasıl olur. Vücudun bir olgunluğu ilmül ne bilmek, ondan başka şeyleri yok bilmeyi icap etmez. Yani Allahu Teala'yı var bilmek ve bu bilginin insanı kaplaması ondan başka şeyleri bilmemeyi icap ettirmez. Mesela bir kimse de güneşin var olduğuna yakin hasıl olunca bu yakin bu kimseyi kapladığı zaman yıldızları yok bilmesi lazım gelmez. Fakat güneşi gördüğü zaman yıldızları elbette görmez. Güneşten başka bir şey görmez. Yıldızları görmediği için yıldızları yok bilmez. Hatta var olduklarını fakat görünmediklerini bilir. Bu kimse bu zaman yıldızlar yoktur diyenlere inanmaz. Sözlerinin doğru olmadığını bilir. İşte tevhid-i vücudi bu mevcudattan başka her şeyi yok bilmek olup akla ve islamiyete uygun değildir. Tevhid-i şuudi ise mevcudu bir görmektir ve akla ve islamiyete uygundur. Mesela güneş doğarken yıldızlar yok oluyor demek doğru değildir. Fakat bu zamanda yıldızları görmemek doğrudur. Güneşin ziyası çok olduğu ve insanın gözü kuvvetsiz olduğu için yıldızlar görülmemektedir. Eğer güneşin ziyası insanın gözünü kuvvetlendirseydi, güneşle birlikte yıldızlar da görünürdü. Bu görüş Hakkul Yakin makamında olur. İşte Sofiyye-i Aliye'nin büyüklerinden bazısının İslamiyet'e uymuyor görünen sözlerini bazı kimseler tevhid-i vücudu insanmıştır. Mesela Ebu Mensur Hallac'ın Enel Hak sözü ve Ebu Yezidi Bistami'nin Rahmetullahi Aleyh Subhani sözü ve bunlar gibi sözler böyledir. Bu sözleri Tevhid-i Şuhdi bilmemiz lazımdır. Bu surette İslamiyete uygun olurlar. Bu büyükler o hal içinde Allahu Teala'dan başka hiçbir şey görünmeyince bu sözleri söylemiş. Allahu Teala'dan başka bir şey yoktur demek istemişlerdir. Enel Hak demek ben yokum. Allahu Teala vardır demektir. Kendini görmeyince var olduğunu bilememiştir. Yoksa kendini görüp Hak Teala'yın dememiştir. Böyle söylemek küfürdür. Sual: Kendinin var olduğunu bilmemek yok bilmek değil midir? Bu da tevhid vücude olmaz mı? Cevap: Var olduğunu bilmek yok olduğunu bilmek değildir. O zaman şaşkınlık halidir. Akıl işlemez. Hiçbir şey hüküm karar verecek halde değildir. Subhani sözü de Hak Teala'yı tenzihtir. Kendini tenzih değildir. Çünkü kendi varlığını bilmemektedir. Bir şeye hüküm edemez. Hindistan'daki İslam alimi Ebulhakı Devlevi Hazretleri Berecül Bahreinde diyor ki Tasavvuf büyükleri, İslamiyete uymayan sözleri söylerken çok kızan ve çok sevinen insan gibidir. Kızmak ve sevinmek insanın aklını örter. İhtiyarını giderir. Tasavvuf sarhoşları da böyle şuursuz konuşmuşlardır. Bu hallerinde mazursalar böyle sözlerine uymak caiz değildir. Aynul Yakim makamı hayret şaşkınlık makamıdır. Bu makamda bazıları böyle şeyler söylemiştir. Bu makamdan kurtarıp da Hakul Yakim makamına çıkarılırsa böyle şeyler söyleyemez ve haddini aşamaz. Zamanımızda tarikata girmiş birçok kimse kendilerine tasavvufçu süsü vererek tevhidi vücudu dillerini almış, bundan yüksek mertebe olmaz sanıyorlar. İlmü'l yakîne ispatlanıp aynü'l yakînden mahrum kalmışlardır. Tasavvuf büyüklerinin sözlerine kendi halleriyle mana vererek böyle sözleri övünerek her yerde söylemişlerdir. Tasavvuf büyüklerinin kitaplarında tevhid-i gösteren böyle sözler de görülürse ilk zamanlarında ilmü'l yakîn mertebesinde söylenmiş olduklarını sonra bu makamdan inmeyip aynü'l yakîn makamına götürüldükleri düşünmelidir. Sual Tevhid-i vücudi sahibi olan mevcudu yani var olanı bir bildiği gibi bir vücudu varlık görmektedir. Yani aynı mertebesine de maliktir. Cevap Tevhid-i vücudi sahipleri Tevhid-i Şuhudi'nin alemi misaldeki suretini görmektedir. Tevhid-i Şuhudi'ye kavuşmamıştır. Tevhid-i Şuhudi'nin başkadır. Alemi misalde gördükleri bu suretin başkadır. Çünkü Tevhid-i Şuhudi mertebesinde hayret şaşkınlık hasıl olur. Hiçbir şeye hüküm edemezler. Halbuki Tevhid-i Vücudi sahibi, Tevhid-i Şuhudi'nin alemi misaldeki suretini gördüğü zaman yine ilim sahibidir. Çünkü her şeyin yok olduğunu bilmektedir. Yok demek bir hüküm karar vermektir. Ayretle ilim birlikte bulunmaz. O halde Tevhid-i Vücudi sahibi ayn ül makamına varmamıştır. Halbuki temhid-i şuhudi sahibini hayret makamından ileri götürürlerse, hakul yakin makamındaki marifete kavuşur ki, bu makamda ilimle hayret birlikte bulunur. Hayretsiz olan, hayretten önce olan ilmül ül yakindir Bu cevabı bu misalle aydınlatalım. Devlet reisi olmaya alışverişli bir kimse, rüyada kendini devlet reisi olmuş, o makamda o işin başında görür. Fakat bu kimse elbette devlet reisi olmamıştır. Yalnız aile i misaldeki suretini kendinde görmüştür. Devlet reisi nerede? Rüyada gördüğü suret nerede? Şu kadar var ki rüyası aile i misaldeki suret olmakla beraber bu kimsenin bu suretin aslı olan makama kavuşmaya elverişli olduğunu haber vermektedir. Eğer çalışır uğraşırsa Allahu Teala'nın ihsanıyla o makama kavuşabilir. Bir şey elverişli olmak da o şeye kavuşmak hiç aynı olur mu? Aralarında çok fark vardır. Ayna yapılacak cam parçası ayna olmadıkça büyüklerin eline kavuşamaz. Onların cemaliyle şeref denemez. Bu ince bilgileri yazmaktan maksadım zamanımızda bazıları özenerek, bir kısmı da yalnız işiterek, bir kısmıysa hem işiterek hem de zevk alarak ve bazıları da sapıktık da ve zındıktık da tevhid-i vücudi yolunu tutmuş. Sevabı, iyiliği, kötülüğü her şeyi Allah yapıyor diyor. Hatta her şeyi Hak ila biliyorlar. Bu kurnazlık da İslamiyet'e uymuyor, emirleri yapmıyorlar. Böylece işin kolay tarafını bulmuşlar. İbadet etmek lazımdır deseler bile bunlar ikinci derecededir. Asıl maksat İslamiyet'in üstünde başka şeydir diyorlar. Aşa ve kella öyle değildir. İşte de dedikleri gibi değildir. Bunların kötü düşüncelerinden Allahu u Teala'ya sığınırız. Tarikat ve İslamiyet birbirinden başka ayrı iki şey değildir. Aralarında kıl ucu kadar fark yoktur. Ayrılıkları yalnız topluluk ve genişlik ilimle ve keşifte olmaktadır. İslamiyete uymayan her şey bozuktur, atılması lazımdır. İslamiyetin istemediği bir müslümanlık zındıklıktır. İslamiyete yapışarak hakikati aramak tasavvuf'tur. Allahu Teala bizi ve sizi ve bütün ümmetimizi insanların efendisinin yoluna hem zahirde hem batında tam uymakta şereflendirsin. 44. Mektup Bu mektup yine nakip Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. İnsanların iyisini methetmekte ve onu uymaya teşvik etmektedir. Merhamet ederek göndermiş olduğunuz kıymetli mektubunuz en iyi bir zamanda fikiri şereflendirdi. Okuyarak mesrur olduk. Allahu Teala Teala'ya hamdolsun. Muhammed Aleyhisselam'ın fakrinden size miras nasip olmuş. Fakirlere karşı teveccüh ve sevgi onlara bağlılık bu mirastan hasıl olmaktadır. Hiçbir şey olmayan bu fakir ne cevap yazacağımı şaşırdım. Arab'ın en hayırlısı olan büyük ceddimizin üstünlüklerini bildiren haberleri yazarak bu mektubu ahirette azaplardan kurtulmak için vesile yapacağım. Yazılarımı onunla kıymetlendiriyorum. Arabi'nin dediği gibi Muhammed Aleyhisselam'ı meth etmiyorum. Onunla yazılarımı kıymetlendiriyorum. Allah Teala'ya sığınarak ve ondan yardım dileyerek biliyorum ki Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın Resulüdür. Adem oğullarının seyidi, efendisidir. Kıyamet gününde kendisine uyarak cehennemden kurtulanların en cömertidir. Seyyid Abdülhakim Efendi buyurdu ki her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselamsa her zamanda, her memlekette yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu güç bir şeydir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu edecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur. Kıyamet günü kabirden en önce o kalkacaktır. En önce o şefaat edecektir. En önce onun şefaati kabul olacaktır. Cennet kapısını önce o çalacaktır. Kapı ona hemen açılacaktır. Livay-ı denilen bayrak onun elinde bulunacaktır. Adem Aleyhisselam ve onun zamanından kıyamete kadar gelen her mümin bu bayrak altında bulunacaktır. Bir hadis-i şerifte, ''Kıyamet günü önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakikati bildiriyorum.'' Övünmüyorum buyurdu. Bir hadis-i şerifte Allahu Teala'nın habibiyim, sevgilisiyim, peygamberlerin reisiyim. Övünmek için söylemiyorum. Başka bir hadiste peygamberlerin sonuncusuyum. Övünüyorum ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allahu Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyisinde yarattı. Allahu Teala insanları fırkalara, kavimlere, ırklara ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Hakikati bildirmek vazifemizdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum. O olmasaydı Allahu Teala hiçbir şeyi yaratmazdı. Rab olduğunu, mağbud olduğunu meydana çıkarmazdı. Adem aleyhisselam suyla toprak arasındayken yani çamuru yoğrulurken o aleyhisselam peygamberdi. Farisi beytinde günah işlese de çekilmez hesaba. Böyle bir seyyidin izindeki kimse... Bütün insanlığın seyyidi en üstün olan böyle bir peygambere inanan, onun yolunda giden kimse elbette ümmetlerin en iyisi olur. Ali İmran suresinde buyrulduğu gibi, siz ümmetlerin, din sahiplerinin en hayırlısı, en iyisisiniz. Ona inanmayan, onu anlamayan, kendileri gibi sanan insanların en kötüsüdür. Tevbe suresinde buyurulduğu gibi, vahşi, kalpleri katı cahiller sana inanmaz, daha çok münafıklardır. Mealindeki 98. ayeti bunları göstermektedir. Dünyanın bugünkü halinde onun sünnet-i yani İslamiyete uymakla şereflendirilenler ne kadar bahtiyardır. Onun dinine inanan, ona ümmet olanın az bir iyiliğine kat kat sevaplar verilir. Ashab-ı yani Tarsus'taki mağarada bulunan 7 kişi bir güzel iş yapmakla yüksek derecelere kavuştu. Bu iş de din düşmanları her tarafı kapladığı vakit kalplerindeki imanı korumak için başka yere hicret etmeleriydi. Bugün ona iman edip az bir ibadet yapmak sanki düşman saldırıp her tarafı kapladığı zamanda askerin az bir hareketinin çok kıymetli olmasına benzer. Sulh zamanında askerin bundan kat kat fazla çalışması böyle kıymetli olmaz. Muhammed aleyhisselam Allahu Teala'nın mahbubu olduğu için onun izinde giden mahbubluk derecesine yükselir. Çünkü mühib yani aşık sevgilisinin ahlakını alametlerini kim de görürse onu da sever. Ona uymayanların halini bundan anlamalı. Farisi'nin dediği gibi Muhammed aleyhisselam yüzü suyudur cihanın. Kapısının toprağı olmayan toprak altında kalsın. ashab keyif gibi hicret etmeyen, batın yoluyla hicret etmeye çalışmalıdır. Düşmanlar arasında bulunurken gönülleri onlardan ayrı, uzak olmalıdır. Allahu Teala bu surette de saadete kapıları açabilir. Nevruz günü, Mart'ın 20. günü geliyor. Kafirlerin ateşe tapanların bayramı olan o günlerde ne karışıklık, ne kadar taşkınlık, şaşkınlık olduğunu biliyorsunuz. O karanlık günleri atlattıktan sonra Allahu Teala nasip ederse sizinle görüşmek şerefine kavuşma ümidini taşıyorum. Nazik başınızı ağırtmamak için mektubuma son veriyorum. Allahu Teala kerim olan babanızın yolundan ayırmasın. Size ve onlara kıyamete kadar selamlar olsun. 45. mektup Bu mektup yine Nakif Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Kendini teşekkür etmekte ve insanın muhtaç yaratıldığını, Ramazan-ı Şerifi, orucu ve namazı bildirmektedir. Allahu Teala sizi çok kıymetli olan dedelerinizin yolundan ayırmasın. Sonu pişmanlık olan işlere karıştırmasın. Allahu Teala'yı sevenler Allahu Teala ile beraberdir. Çünkü hadisi şerifte İnsanın sevdiği kimseyle beraberdir buyuruldu. İnsanın aslı ruhudur. Ruhun bedenle birleşmesi Allahu u Teala ile olmasına biraz mani olmuştur. Bedenden ayrılıp bu karanlık yerden kurtulunca Rabbi ile beraber ona yakın olur. Bunun için ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür buyuruldu. Ankebut suresinin Allahu Teala'ya kavuşmak isteyene o vakit elbette gelmektedir. Mehalindeki 5. ayeti onun aşıklarına teselli olmaktadır. Fakat büyüklerin huzuru sohbetiyle şereflenmeyen zavallıların hali haraptır. Büyüklerin ruhlarından istifade edebilmek için de şartlar vardır. Herkes bu şartları yerine getiremez. Bütün nimetlerin sahibi olan Allahu u Teala'ya olsun ki bu korkunç hadise ve başımıza gelen vahşice hücumlar karşısında kimsesi olmayan bu fakirlerin imdadına yine din ve dünyanın efendisinin ehli beyti yetişmektedir. Bu surette büyüklerin yolu bozulmaktan kurtuldu. Feyzlerin kesilmesinden korundu. Evet, bu mübarek yol memlekette gizli kalmış ve yolcuları hemen yok gibi olmuştu. Ehlibeytin açtığı yol olduğundan tamirinin temizlenmesinin de Ehlibeyt tarafından yapılması yakışırdı. Başkalarına ihtiyacı olmaması lazımdı. Ehlibeytin bu hizmetine şükretmek bu fakirlere lazım olduğu gibi bu devlete şükretmek onlara da lazımdır. İnsanların batını cem etmesi, kalbini, ruhunu toplayıp Allahu Teala'dan başka hiçbir şeye bağlanmaması lazım olduğu gibi zahirde birleşmek, yardımlaşmak da lazımdır. Hatta bu topluluk, beraberlik daha önce lazımdır. Çünkü bütün mahluklar içinde en muhtaç olan insandır. İnsanların çok muhtaç olma sebebi, insanlarda her şey bulduğu içindir. Bunun için her şeyin muhtaç olduklarının hepsi insana lazımdır. İnsan muhtaç olduğu şeye bağlanır. O halde insanların bağlılığı başkalarının bağlılıklarından daha çoktur. Her bir bağlılık insanı Allahu Teala'dan uzaklaştırır. Bundan dolayı Allahu Teala'dan en uzak olan, en mahrum kalan mahluk insandır. Farisi'nin dediği gibi mahlukların en üstünü insandır. Yüksek makamdan mahrum da odur. Eğer toplanıp geri dönmezse ondan daha mahrum yoktur kimse. Albuki insanın her mahluktan daha üstün olmasına sebep de yine her şeyin kendisinde bulunmasıdır. Her şeyi kendinde topladığı içindir ki insanın aynası mükemmeldir. Bütün mahlukların aynalarında görünenlerin hepsi yalnız onun aynasında bir arada görünmektedir. Bunun için de insan mahlukların en iyisi olmuştur. Mahlukların en muhtacı, en mavrumu, en kötüsü de yine bu sebepten insandır. Bunun içindeki Muhammed Aleyhisselam gibi bir peygamber insandır ve Ebu Cehil gibi bir melun da insandır. Bu fakirlerin bir araya toplanmasına Allahu Teala'nın sebep kıldığı büyük nimet şüphe yok ki sizsiniz. Batınların cemiyeti de sizin sayenizdedir. Elbette evlat babası gibi olur müjdesine bakarak bütün ümitler sizdedir. Lütfettiğiniz kıymetli mektup bizleri mübarek Ramazan ayında şereflendirdi. Bunun için bu büyük ayın üstünlüklerinden birkaç satırı yazmak hatrıma geldi. Mubarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu aylarda yapılan farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verinin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna sevap verilir. O oruçunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de affolur. Cehennemden azat olur. Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah de geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydır. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın acizini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Hurmayla iftar etmek sünnettir. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincire bağlanır, rahmet kapıları açılır. Allah-u Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Oruç tutmak güç olan yerlerde, oruç tutanlara ve din düşmanlarının yalanlarına aldanmayıp oruçlarını bozmayanlara daha çok sevap verilir. Ramazan-ı Şerif ayı, İslam dininin namusudur. Aşikare oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Bu aya hürmet etmeyen İslamiyet'in namus perdesini yırtmış olur. Namaz kılmayanında oruç tutması ve haramlardan kaçınması lazımdır. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.